Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde bu sene neler olacak? Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kurucusu Tuna ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. O, hoş bulduk kurucularından ve evet. Pınar Öncel'le birlikte. Aynı zamanda 2011'den itibaren Gamze Selçuk'la birlikte üç kişi organize ediyoruz. Şahane. Evet. Ee, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali aslında bir... Film festivalinden daha başka bir Hı. şey. 11 yıldır da bir amaca hizmet ediyor. Aslında birçok amaca hizmet ediyor. İstiyorum ki derinliklerinde ne yatıyor festivalin? Hı. Ne amaçla düzenleniyor? Hı. Ve Hı. neyi hedefliyor? Bizimle bir paylaşsanız ve evet. daha da çok önemsesek bu festivali. <gülüyor> evet. Ee, biz film festivali yapmaya sürdürülebilir yaşam kavramının... ...tam anlaşılmadığı dönemlerde hatta manipülasyona uğradığı dönemlerde karar vermiştik 2008'de. Bu alanlarda çalıştığımız için kendimizi anlatamadığımızdan dolayı buna ihtiyaç duyduk. Konferanslarda yaptığımız konuşmaları çok fazla insan dinlemiyordu. Ve konuşarak bu işin aktarımının aslında zor olduğunu da fark ettik. Çünkü bir film gibi... Yani süzme bir bilgiyi, dört yılda, beş yılda çekilen bir bilgiyi... ...yarım saat, bir saatte aktaran görseliyle, müziğiyle aktaran bir yönetmenin karşısında konuşarak... ...aynı etkiyi yaratamazsınız. Dolayısıyla filmlerin gücünü fark ettik 2007'de. Bunu fark eder fark etmez. Biz... Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması için başladık ama... ...2008'de bugün geldiğimiz noktada hem zaman değişiyor hem bizler değişiyoruz. Farkındalık yaratmanın ötesine geçti festival. Özellikle giriş seviyesindeki değil... ...bu alanda zaten faaliyet gösteren kişileri ve kurumları hedef alarak... ...onları güçlendirecek, onlara ilham verecek... Ve onları harekete geçirecek türde e, seçkilerle e, karşılarına çıkmaya çalışıyoruz ki... E, ...genellikle moral bozuklukları yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz. E, bu festivalin hem e, birbirini insanların bularak tekrar... ...morallenmeleri, güç bulmalarını sağlayacak... ...bir buluşmaya dönüşmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, peki, Sürdürülebilir Film Festivali... ...aslında küresel sorunlar karşısında... ...sıradan insanların ürettiği çözümleri... ...işte bu çözümlerin... ...işte ekrana yansımış belgesellerinin... Çek ...yayınlandığı, yani sadece film değil... ...belgeseli de... Kapsıyorsunuz. Hani bunların hepsi izleyiciyle buluşacak e, ama e, bu izleyiciyle buluşan filmlerin izleyiciye vermek istediği de çok önemli mesajlar var. Mesela film seçimini yani bu Hı -hı. kadar önemli mesajlar verecek filmlerin seçimini e, nasıl yapıyorsunuz? Festival zaten belgesel festivali Hı -hı. yani bütün filmlerimiz belgesel. Ee, ...ve seçim e, kriterleri... ...çünkü neden belgesel diye soracak olursanız... E, ...gerçekle... E, ...karşılaşılması... Hı hı. E, ...kurgusal bir şey olması durumunda... E, ...beynimizin başka yerleri çalışıyor muhtemelen... E, ...gerçekle... ...birebir karşılaştıkları hissiyatını... ...uyandırmak için iyi salonlarda... ...iyi ses düzeni olan, iyi perdelerde... ...bu filmleri göstermeye çalışıyoruz... E, ...film seçkisine gelecek olursak... E, ...her sene dikkat ettiğimiz... E, ...kriterler e, çok net bir şekilde oturmaya başladı. Bunlar e, sorunların sistemik sorunlar olduğunun anlaşılabiliyor olması lazım. Yani bir e, bir soruna odaklanıldığında... E, ...onun başka sorunlarla etkileşim içerisinde olduğunu... ...o bütüncül bakışı filmin içerisinde görebiliyor olması lazım izleyici. Birinci şeyimiz o bütüncül bakış. İkincisi e, filmin hikayesinin e, içinde yaratıcılık, çözüm, umut gibi... E, Duyguları barındırıyor, olumlu duyguları barındırıyor, ilham veriyor olması gerekiyor. Üçüncü ana kriterlerden bir tanesi empati uyandırması, hikaye anlatım tekniklerini ne şekilde kullanıyor, duyguya hitap ediyor mu? Çünkü biz bilgi vermeye çalışan bir yapıda değiliz, biz aslında duygusal dönüşüm ile izleyicinin... ...izleyici olmaktan çıkıp harekete geçmesini hedefleyen bir e, hareketiz diyebiliriz. Yani yoksa bir film festivali organizasyonu demek bizim için sanıyorum e, doğru olmaz. E, bu üç kriterin ötesinde yeni filmleri bulmaya çalışıyoruz tüm dünyadan. Çünkü bu konuların çoğunun güncel olması çok önemli. E, dünya sürekli bir e, değişim içerisinde dinamizm var... E, ve dünyanın her tarafında olup biten her şey aslında birbirine paralellik gösteren, e, aynı motifleri taşıyan e, konular. Dolayısıyla e, e, dört köşesinden e, örnekleri getirdiğimizde yerel halklara, yerel e, e, insan e, topluluklarına... İlham verici hikayeler olabiliyor girişimcilere ilham verecek sosyal ekolojik fayda gütme amacıyla iş kollarına girişmiş olan insanlara ilham verecek ya da iş yerlerine kurumlara ilham verecek filmleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Filmde e, hangi ülkelerin filmleri var? Yani kaç tane ülke aslında bir yöreyle? Bu, sene, bu seneden bahsedecek olursak... Şimdi filmlerin e, tabii yapım yerleriyle filmlerin konu aldığı yerler farklı. Evet. E, genellikle biz bu konuda da çeşitliliği göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Bu sene örneğin Hindistan, Bengaleş, e, Somali, e, başka nereler var? Burkina Faso... E, ...Fransa, Filistin... ...başka nereler var... ...yani bir anda Etopya... ...Amerika... ...tabii ki Amerika'dan da epeyce film var... ...Türkiye'den iki tane filmimiz var... ...Kongo... ...Kostarika... ...başka nereler var... ...bakıyorum... ...böyle yani çok büyük çeşitlilik var... ...Afrika'dan... ...başka yerlerden de var... ...illa ki e, yani... ...gelişmiş ülkelerdeki... E, ...durumlar değil... E, e, ...üçüncü dünya... ...ülkelerindeki e, hikayeleri de... ...anlatıyoruz, e, özellikle... E, ...oralardan çıkan... ...liderler, başarı hikayeleri... ...çok ilham verici olabiliyor... ...ama buna karşılık... E, ...gelişmiş... E, ...bölgelerinde dünyanın... ...tırnak içerisinde gelişmiş diyelim... E, büyük de değişimler oluyor mesela otomasyon devrimi geliyor şu anda robotlar devreye giriyor buna karşılık karşımızda işsizlik sorunları ortaya çıkacak ona karşılık da işte Universal Basic Income denilen bir olay var yani biz onu ne diye çevirdik yani tüm insanlara minimum bir gelir sağlayabilmek. Biz filmde filmin adı bedava öğle yemeği cemiyeti Hı -hı. diye çevirdik onu ama koşulsuz vatandaşlık gelir diye çevirmişiz. Hı -hı. Şimdi bu çok farklı bir şey yapı otomasyon örneğin 100 işçi başına Kore'de robot oranı 4.7'ye ...çıkmış yani yüzde dört nokta yedi. İşte Japonya'da yüzde üç virgül bir falan gibi bir şey. Bunlar artış trendinde ve bundan etkilenecek ülkelerin büyük çoğunluğu... ...üçüncü dünya ülkelerindeki hani bu ucuz iş gücü şeyleri. Adı Universal ama bunun denemelerini yapan ülkeler Kenya hariç... ...genelde gelişmiş ülkeler Finlandiya, evet. Fransa falan hı. gibi. Yani fizibilitelerini yapıyorlar daha hani İsviçre falan... O nereye varacak? Bu bedava öğle yemeği cemiyeti bu konuyu irdeliyor. Peki Türkiye'den de iki film var dediniz. Hangi evet. filmler onlar? Bunlar nispeten kısa filmler. Hı hı. Bir tanesi Kornean Nakli üzerine bir film. Hı. Öbürü de Yedi Kule Bostanları hı hı. ile ilgili bir film. Bunların... ...ve tar tarihleri, saatleri e, şeyde web sayfamızda ve sosyal medyada yazıyor. Hı hı. E, oradan takip edilebilir. Yedi Kule Bostanları yedi dakikalık bir film. Hı hı. Kısa film. Kısa film, evet. E, sanıyorum şeyde öyle aşağı yukarı... E, ...diğer kor kornea nakli olan film. Evet. Peki festivalde film, belgesel filmlerin yanı sıra bir de film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmaları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar var, performanslar var, müzisyenler var. Evet. Biraz onlardan da bahsedelim istiyorum. Şimdi konuşmacılar festivalin bir parçası müzikte öyle. Biz yani mümkün olduğunca izleyici ruh halinden çıkmaya çıkartmaya davetlileri istiyoruz o sebeple hani bir müziğe eşlik edilmesi bile onun fiziksel olarak oradaki vücut bulmasına katkı evet, verecektir tabii, tabii. diye düşünüyoruz tabii konuşmalar da yani tek taraflı konuşmalar değil bir 15 dakika bir konuşmacı konuştuğu zaman ardından bir 15 dakika soru cevap oluyor Hı -hı. izleyicinin de dahil olabileceği konuşmacıları genellikle e, ve e, e, e, e, e, e, e, e, eğer yönetmenler filmlerini anlatmıyorlarsa genellikle uluslararası alanda gösterdiğimiz bir filmin ardından Türkiye bağlamındaki ilişkilendirmesi için davet ediyoruz. Örneğin başka bir ülkedeki bir problemin üstesinden ne şekilde gelindiği ya da nasıl bir hmm. hikaye olduğunu seyreden izleyici ardından bu minvalde paralellik gösteren bir Türkiye hikayesini aynı konudaki Türkiye'deki bir Akademisyenden bir köylüden bir aktivisten ya da herhangi birisinden dinleyebiliyor hı hı. Davetlilerimiz öyle oluyor Bu sene iki tane yönetmenimiz var ama diğer konuşmacılarımızı da program şeyinde sayfalarında bu hafta içerisinde açıklayacağız hı hı. Şimdi kısa bir ara verelim müzik arası ardından tekrar beraberiz small who can tell what magic spells we'll be doing forever 4.9 Açık Radyo'da Tom'da NASA'da ekolojik yaşam programında Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni konuşuyoruz Tuna Özçuhadar'la Tuna Bey şimdi ım, e, Filmlerin hepsi çok güzel Çok özel e, Ama hani böyle şu film mutlaka izlenmeli. Yani en azından Buğday Derneği'nin e, üyeleri ve e, bu programın takipçileri için, hı hı. E, açık radyo dinleyicileri için şu filmleri kaçırmayın dediğiniz e, film önerileriniz var mı? Ha, Tohum'dan e, hasata olduğu için hı hı. Hı hı. De, e, Burkina Faso bereketi hı hı. E, filmi e, epeyce bir Yavaş Gıda Hareketi'nin liderlerinin Burkina Faso'da hmm. küreselleşmeyle e, mücadelelerini, e, oradaki örgütlenmeyi, hmm. sanatın, kültürün ve tarımın bundaki rolünü anlatan 36 dakikalık bir film. Yani bu film e, Buğday Derneği'nin şeyine biraz uygun gibi geliyor bana. Evet. Ama diğer e, filmlerin tümü Buğday Derneği'nin takipçilerinin doğrudan ilgi alanına girdiğine eminim. Örneğin iklim mağdurlarının verdikleri mücadeleler Bengal'de işte Somali'de şurada burada Etopya yükseliyor mesela tam hı hı. doğrudan kuraklık ve kıtlık haricinde bir de iç savaşla mücadele eden bir halkın nasıl bir araya gelerek şaşırtıcı hayatta kalma mücadeleleri verdiklerini görüyoruz ve tümüyle oradaki bir liderlik bir kişinin liderliğiyle oluşan bir yapı ee, arazinin yani etopya deyince insanın aklına zayıf böyle hani ölmek üzere olan evet, çocuklar evet. falan gelirdi ki eskiden daha da öyleydi şimdi e, filmdeki manzaralara baktığınızda burası etopya mıymış diye hiç ediyorsunuz bu değişime önderlik eden birisinin hikayesinden bahsediyor bu da e, önemli bir film 61 dakikalık bir film evet Başka, çok özür dilerim. bir, bir ya... de bu gıda kooperatifi meselesi var buğday için o da ilginç bir konu aslında ee, New York'taki bir e, gıda kooperatifi metrekare hı hı. başına e, en e, pahalı yerlerden birinde e, en büyük marketlerden bir tanesi Ama gıda kooperatifinin müşterisi yok e, 17 bin çalışanı var çok büyük karlılık elde ediyorlar Çalışanlarından istenen sadece ayda üç gün kooperatif için çalışmaları. Aa, ee, çok enteresan. Evet, e, dolayısıyla bu çok enteresan evet. bir iş modeli. Kooperatif dendiğinde hani bizim travmalarımız vardır Türkiye olarak. E, çok zihin açıcı, ilham verici bir model. 11 yıldır e, yapılan sürdürülebilir film festivali. ...11 yıl öncesi ve şimdisiyle kıyas yaptığınız zaman ne kadar yol kat etti acaba? Hem izlen, izlenmesi, filmlerin izlenmesi... ...hem işte insanların duyarlılığı açısından ne kadar yol kat edebildiniz? Şimdi, e Çünkü siz de sonuçta gönüllü bir e Hı -hı. oluşumsunuz. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin e 2008'de ortaya çıktığı dönemdeki biz ile... E ...o ortam arasında da fark var... Bugün de farklılıklar var... ...hem bizde farklılıklar var... ...hem de ortamda farklılıklar var... ...yani dinamik sistemlerin içerisinde yaşadığımız için... ...hiçbir şey... ...kolay kolay aslında mukayeseli olarak... ...ele alınamayabiliyor... ...söyleyebileceğim şey... ...festivalin... ...daha çok bilinmeye başlamış olması... Hı hı. ...içeriğinin... ...içerik kriterlerinin... ...çok netleşmiş olması... ...hedef kitlesinin netleşmiş olması... ...biraz önce bahsettiğim gibi... Ee, ...bunun haricinde tabii e, maalesef e, festivale malzeme olacak konuların da artmış olması. Yani evet. e, böyle de bir sorun var. Biz ama e, posterde de görsellerde de göreceğiniz gibi insanın pozitif etkisine odaklıyız. Depresyona, olumsuzluğa odaklı değiliz. Her türlü e, problemin içerisinde, karanlığın içerisinde e, bizi kurtaracak birisini biz beklemeyeceğiz... E, ...bu biz olacağız e, gibi bir mesajla aslında bu festivalleri düzenliyoruz. Üstümüze düşen e, geleceği tahmin etmek değil, hı hı. E, birlikte yaratmaktır diyoruz. Geçtiğimiz sene bunu vurguluyorduk. Bu de bir kahraman gelmeyecek, kahramansızsınız diyoruz. Hı hı. E, böyle yani şey, festivalin her sene vurgu yaptığı konular... E, ...bu yaratma becerisi, cesaretiyle... Dönüşüme olan katkımızın görünür kılınması ve onun altını çiziyoruz evet. yani. E, Türkiye'nin başka şehirlerinde olacak mı festival? E, festival 2014'ten beri birçok şehirde eş zamanlıydı, geçtiğimiz hı hı. seneye kadar e, 20 senede oldu, 10 senede şey 20 şehirde oldu, 10 şehirde oldu falan. E, bu sene e, bir karar aldık e, özellikle bu, bu seneki dalgalanmalardan sonra aldığımız bir karardı ekonomik dalgalanmalardan e, dolayı ve zaten şehirlerin e, e, yapısı gereği e, bunları farklı tarihlerde yapabileceklerini düşündük. Yani eş zamanlı yapmayalım diğer şehirler e, istedikleri tarihlerde yapsınlar hmm. diye. Fakat festivali yapacak olan ekiplerden bir takım beklentilerimiz var, koşulları hı hı. var. Yani festivali bir projeksiyon, bir perdesi olan herkes yapamıyor. Çünkü bunların filmlerin büyük maliyetleri var, bir fizibilitesi var teliflerinden doğan. Dolayısıyla festivali yapacak ekibin başvurularının içerisinde aradığımız koşulları göz önünde bulundurarak. Herkesin yapabileceği şekle getirmeye e, çalışıyoruz, gayret hı hı. ediyoruz, kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bunu e, Aralık ayında e, bu sene kimler hangi koşullarda başvurabilecekler bir açıklamasını yapacağız onun ama... E, ...Ocak'la Haziran arasında diğer şehirlerde olacağını şimdiden söyleyebilirim. 2019'un Ocak ve Haziran dönemlerinde... E, ...yapmak isteyen, zaten eskiden beri yapan e, e, ekipler bunları Hı -hı. yapacaklardır. Bu şartlar ve e, kriterler sizin web sayfanızda mı yayınlanacak yani evet, başvuru onu, yapmak isteyen? E, zaten bilinen şeyler ufak bir gözden geçireceğiz onu. Yani salonlarda minimum gereklilikler Hı -hı. Ar arıyoruz. Ekiplerde minimum gereklilikler arıyoruz. Bir revi Revizyondan geçiriyoruz evet ve e, tabii ki... E, ...orada bu işin altına giren arkadaşlara biz buradan mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Sağ olun, biz teşekkür Hemen ederiz. Hemen tekrar hatırlatalım. 22 Kasım, 25 Kasım tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi'nde ve Salt Saltbeyoğlu'nda gösterilecek filmler. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni kaçırmayın. E, e, ayrıca sürdürülebilir yaşam film festivalinin e, programını ve filmlerin her şeyini surdurulebiliryasam.org web sayfasından e, inceleyebilirsiniz. Kitapçıklar var. Bu arada e, ekolojik pazarlarda da dağıtılacak kitapçıklar. İsteyenler program ve filmlerle ilgili detayların yer aldığı kitapçığı Buday Derneği'nin standından da temin edebilirler. Çok teşekkür ederim Tuna Bey, Çok konuk teşekkürler, olduğunuz sağ olun. için. Eee evet biz bu hafta Tohumda Nasıl da Ekolojik Yaşam programında sürdürle bilir yaşam film festivalini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun